almak yani biraz farklı düşünmeye de alışmalıyız hı hı. yani. Her şey peşin veriliyor ve insanımız günümüz gençliğinin sorunu nedir diye sorulsa ülkemiz için söylemediğim etrafımı müşahedelerim, gözlemlerimin sonucu olarak mahrumiyet yoksunluğu derler ya. Ha, mahrumiyetten yoksunuz yani. Evet, hiçbir şey eksik değil. Evet. Açlık çekmiyor, üşümüyor. Ya biz bazı şeyleri yanlış yapıyoruz üstadım ya. Çocuk servise binene kadar 10 adım yürür de orada yağmur damlası üstüne isabet eder diye titriyoruz falan ya. Yani abartmayalım şu işi ya. Yapmamak lazım. Ya bu değil kadar mi? ya yapmamalı yani. yapmamalı. Böyle sterile, sterilize edip çocukları hayattan koparıp yani böyle üstüne titremeler falan. Yine İmam Gazali'den evet. örnek geldi. Ne? Kuru ekmek yedir bazen diyor yani çocuğa mesela. Yani. Bir denemek lazım bazı şeyleri de can yani... Merhametimizle zulm ediyoruz aslında. Evet. Değil mi? Evet.